Genç Yaşam Saatler 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyenler ve sevgili gençler TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndasınız. Bölge radyomuzda birbirinden güzel yapımlar birbirini izleyerek devam ediyor gün boyu. Önce bölge gündemiyle başlıyoruz ardından hayatın içinden arada bir ulusal yayın çıkarıyoruz. Türkiye Diyarı'yı da ve şimdi de son bölgesel yayınımız saatlerimiz 15.09'u gösterirken başladı adı Genç Yaşam. Hakimlerimiz 11 Temmuz 2025 Cuma gününü gösteriyor. Biliyorsunuz genç yaşam hafta içi 5 gün yayınlanıyor. Dolayısıyla şu an dinlemekte olduğunuz yapım haftanın son genç yaşamı. Yeni bir günde yine dolu bir programla işte karşınızdayız. Gündem, ilham veren konular, sürprizler ve özel sohbetlerle genç yaşamı sizler için yapımcı arkadaşlarımız hazırladı. Sizler de kendinizi geliştirmek, yeni bir bakış açısı kazanmak, Gününüze güzel bir başlangıç ve son yapmak istiyorsanız işte doğru yerdesiniz. Hazırsanız mikrofonlarımız açık, kulaklarınız bizde. O, hal, o halde yapmamız gereken tek şey var. Ne yapacağız? Başlayacağız genç yaşama. Başladı efendim. Genç yaşamı kim hazırladı merak ediyorsunuzdur. Radyomuzun en genç yapımcılarından biri sevgili Doğan Ak Yıldız hazırladı. Teknik yönetmenin de ondan aşağı kalır yanı yok. Aralarında bir iki iki üç yaş vardır sevgili ufuktan ak güneş. Gençliğin bitmek bilmeyen umutları, taze hevesleri ve deri kanlılığın coşkusuyla ben prodüktör Fatih Hirmaz arkadaşlarım adına sizleri selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz.